1997 numaralı konu Hazreti Ömer'in duasıyla yağmur yağması. Evet, Hazreti Ömer zamanında halka çok şiddetli bir kıtlık isabet etti. Ömer halkı çıkardı. Onların yanında iki rekat yağmur namazı kıldı. Abasının sağını soluna, solunu sağına getirdi. Sonra ellerini kaldırarak "Ya Rab, biz senden af talep ediyoruz. Senden su talep ediyoruz." dedi. Hazreti Ömer daha duasını bitirmeden yağmur yağdı. Bir müddet sonra göçebeler Hazreti Ömer'e gelerek "Ey müminlerin en biri, biz falan gün, falan saatte çölümüzde bulunuyorduk, baktık ki bulutlar bizi gölgelendirdi, oradan bir ses, ey ebahaf, sana yardım geldi, ey ebahaf, sana yardım geldi, diyordu, dediler.